El-Rûzü Billahi S-Semîl-Aleymi Mineşşeytanil-Le'inir-Rajîm Ve min şerri Ebdiyâihil-Kâfirin Ve'l-Müşrikin Ve'l-Fâsiqin Ve'l-Münafiqin El-Humdu Lillahi Rabbil Alemin Ve'l-Salaatu Ve'l-Salamu ve eşhabihi al-muntajebin ve Kardeşler, tağut, tağut, dara, yani azgınlık haddi aşan, insan haklarını ihlal eden diye doğrudan çevirebiliriz. Tağut, Allah'ın ahkamını tanımayan, klasik manada. Allah'ın dinini, Allah'ı hesaba katmayan, Allah tanımayan, Allah korkusu olmayan, Allah'tan korkmayan, haddi aşan, toyan eden. Toyan, bağyü yani. Toyan eden. Delam Tağuta yalakalık yapan Tağuta boyun eğen Azgınlık edenlere yalakalık yapan Sırtını sıvazlayan halkın diliyle ifade etmek gerekirse Sömürenlere Sömürenlere göz yuman, sessiz kalan, zulmün ve zalimin karşısında eğilip bükülen. Bu kimseler, belamlar, belam Deyince, bilinçsiz Müslümanlara değil sözüm, bilinçsiz, şuursuz, Allah'ın ne dediğinden habersiz, Peygamberin ne dediğinden habersiz, ona şöyle bir şey söylemişler, abdest almayı bil, namaz kılmayı bil, yeter, cennetlik olursun. İşte bir şeyler ezberletmişler, Allah ve Resul adına bir şeyler ezberletmişler ve onu hayatı boyunca tekrar edip dini ondan ibaret sayan, dini ondan ibaret sayan, sürekli hakkın tümünü o öğrendiği ilmihal bilgilerinden İbaret sayan kimseler, bilinçli bir şekilde zulme uğramış mazlumlar, delamların ilk yani sahte din alimlerinin ya da din adamlarının hahamlaşmış, papazlaşmış demeyeceğim. Öyle papazlar, öyle hahamlar var ki bizdeki sarıhlı cübbeli papazlardan sözüm meclisten dışarı yanlış anlamayın. Ayrıca yarası olan gocunuz, biliyorsunuz, Anadolu lehçesiyle böyle güzel bir söz var. Cübbeli şeytanlar, kimi kastettiğim biliyorsunuz. Bir önceki sohbette Cübbeli Zahmet hocayı tenkit ettik. Allah'a yemin olsun ki, bunlar eğer Allah'ın kitabını biliyorlar ise ben şu sakalları keseceğim. dini bildiklerini zannediyorlar. Allah'a iman ettiklerini zannediyorlar. Bunlar öyle kimseler ki dün özellikle cemaat ve tarikat yapısını katiyen tenkit etmemiz lazım. Eline atıyorsun ne, bilmem ne kutbun, kavsa azamın tarikatı neymiş, silsilesi varmış. Kime dayanıyormuş? Hz. Muhammed Mustafa'ya aleyhissalatu vesselam. Seyyidmiş. Hadi canım! Gerçek seyit zalime yağ çekmez. Muhammed kanı taşıyan bir kimse zalimlere, hırsızlara karşı sessiz olmaz. Yutmaz. Yutmaz. Neymiş? Seyyidmiş, silsilesi varmış. Böyle kutsallık, kendilerine kutsallık şey yaparak, yani izafe ederek, abdülkadir Geylani'nin soyundan geliyormuş. Siz abdülkadir Geylani'nin tırnağına kurbanı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın torunuymuş. Sen İmam Hüseyin aleyhisselama kurban ol. Sen kimsin? İmam Hüseyin kim? Bir boy ver de bir, bir gö göster bir duruş sergile. Zalimler karşısında eğilme. Lanet olsun zalimlere, boyun eğenlere. Ve Allah'ın laneti bu kimselerin üzerine olsun ki kendilerinin Temizlere mensup olduğunu, temizlere mensup olduğunu söyleyip masumlardan, masumlardan geldiklerini söyleyip de zalimlere, kirlenmişlere, pislere, necislere boyun eğerler, eğilirler. İşte bunlar belamların ta kendileridir. Vela terkenu ile lezine zalemu, zulmedenlere bir milim yaklaşmayın meyletmeyin. Birisi devlet ihalesine işte ben filanca milletvekilinin yakınıyım. Partiye şu kadar yardım ettim. E filanca ihaleye gireceğim. Bana da verin. Bizim şirket baka ha, zarfı hazırladık filan falan. falan. Değil de çalan Milletin malını, yoksulun, mazlumun, fakirin fukaranın, garibin gurebanın tabiri caizse, çalan, ceplerine indiren, büyük şehirlerin caddelerinde lüks cipleriyle gelen, alçaklara, hırsız namussuzlara yalakalık yapanlar, Bunların neresi Allah'ın Peygamberi Muhammed Mustafa'nın torunu onun soyundan geliyor. Ey alçaklar! Ey namussuzlar! Muhammed Mustafa gibi tertemiz İmam Hüseyin gibi Ali Aleyhisselam gibi Hasan gibi temizlerin soyundan sizin gibi necisler alçaklar, namusuzlar nasıl gelsin kardeşim? Hı? Allah'tan korkmuyor musunuz da Ehli Beyt'e, Ali Muhammed'e böyle bir lekeyi sürüyorsunuz? Ya da sürmeye çalışıyorsunuz. Süremezsiniz de. Çünkü pisle temiz asla kaynaşmaz, yan yana gelmez, aynı yerde durmaz, anlaşmaz. Onlar mazlumdular. Hiçbir zaman zalimlerle müttefik olmadılar. Hiçbir zaman zalimlere yalaklık yapan Ali Muhammed'i ehli beyti seven en küçük kedi bile Ali Muhammed'in ehli beyti seven en küçük kedi bile kaplan gibidir zalimin karşısında. Siz kimsiniz? Silsileniz baksın. Silsileniz baktın Lanet olsun. Evet, tarikatsiniz. Bir zamanlar hak insanlar, faziletli insanlar vardı içinizde. Her kim zulme, zalime bir milim yaklaşmışsa, boyun eğmişse, o da ondandır ya. O da zalimdir. Her kim hırsıza ses çıkarmamışsa, Hadi oradan senin dinin battın. Namazın bat, battın. Melun herif devletin ihaletinden bilmem ne vakfından adını söylemeyeceğim. Günü zamanı gelecek. Şu, şu şu şu ihaleye yolsuzluk yolsuzluk yaptın. Lanet olsun senin kıldığın namaz başına çalınsın. Pis erit. Alçak herif demeyen de hırsızın ortağıdır. Biz avam gibi değiliz, sizin anlattığınız dini yutmayız. Filanca tarikatın bilmem netiymiş, piriymiş, evliyaymış. her dinin başına kardeşler, her dini perişan eden, her dini mahveden bu belamlardır. Sahte din alimleridir. Siz dini bilmezseniz, biz bilmezsek zaten bizler baştan zulme uğramışız yani. Cahil bırakılarak. Kitabın bir kısmına bir kısmına iman edip bir kısmını inkar edenler işine gelmediği yerde ayeti, hadisi görmeyenler, işte tevekküle, şüküre, sabıra gelince takır takır, o mangalda kül bırakmayanlar, ne, nedense her türlü ayeti hatırlayanlar, yolsuzluğa, hırsızlığa, namussuzluğa gelince hiç Kur'an'dan ayet hatırlamıyorlar. Ya bu Allah hiç mi zalimler için bir şey söylememiş? Ey hocam, ey hacı, neyse, ey müftü, ey şey, ne zıkkın sen yani? Allah zalimlerden hesap sormayacak mı? Ortaklarından hesap sormayacak mı? Yandaşlarından hesap sormayacak mı? Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar ne kadar hırsız gelmişse, ne kadar? hırsız gelmişse, ne kadar yolsuzluk yapan gelmişse, zalim gelmişse, Allah hepsinden hesap soracak. Ne kadar belam gelmişse, gerek İsa aleyhisselamdan sonra, gerek Musa aleyhisselamdan sonra, gerek Muhammed aleyhisselatü vesselamdan sonra. Dine bakın, din, din olmaktan ne zaman çıkmış? Peygamberler ölmüş, peygamberleri Gönlükten sonra hemen kitaplarını değiştirmeye kalkmışlar. Kitabın hakkından gelemeyenler peygamberin sünnetini, öğretilerini değiştirmeye kalkmış. Kim yapmış bunları? Belamlar. Neden yapmış? Menfaatlerine, kazançlarına dokunduğu zaman dini değiştirivermişler. Millete de ne kalmış? Ritüel Beş vakit namazını kılınca cennetlik misin? İnşallah. Çok beklersin. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyince cennetlik misin? İnşallah. Çok beklersin. Burada bak yangın var. E bana ne? Sana ne diyorsan sen cennetlik değilsin. Müslüman bana ne diyemez. Yolsuzluk var. Adamın oğlu elli bin TL alıyor aylık hak etmeden. Aman alsın, biraz doğu alsın. Alsın mı? Sen de onunla beraber haram Sen de cehennemle E şeyhim, hacı efendim, hoca efendi, bilmem ne filan falan. İşçinin hakkı yeniyor, sabretsin. İyi de şirketler bizi soyuyor, zenginler bizi, bizim ilimizi sömürüyor. Allah'a şükredin. Bu din işte bu. Anlattıkları, savundukları din bu. Siz de bu bunların dinine iman ediyorsanız, emin olun Allah. Allah, onlarla beraber sizi haşredecek. Onların arkasında geleceksiniz. Yevme ned'u külle ünasin bi imami. Her insan grubunu imamlarıyla beraber çağırırız. Kime uydun? Hocam faiz iliğimizi kemiriyor. Boş ver, oraları karıştırma. Hocam filanca ihalede yolsuzluk olmuş. Boş ver. Olabilir. Olur. Öyle şeyler olur. Normaldir. Burası Türkiye. Alışın canım artık. Bunlar işte Allah'ın ve Resulün ve Muhammed ümmetinin en büyük düşmanı bunlar. Boşuna Yahudi'yi, Hristiyanı düşman göstermeyin. Düşman ya caminin mihrabındadır ya imamın arka tarafında duruyordur. Düşman burada, Allah'ın dininin düşmanı sizsiniz. Yahudi, Hristiyanı boşuna suçlamayın. Onlardan önce, kafirden önce, soncu dediğiniz, komünist dediğiniz, senelence kötülediğiniz adamlar sizden daha şerefli, daha kaliteli, daha temiz insanlar. Hiç olmazsa adamın namazı, niyazı yok ama hiç olmazsa hırsızı alkışlamıyor ihaleye fesat karış, karıştırmış adamı met etmiyor. Bilmem filanca yakınına kıyaf çekmiş, hak etmediği halde Sene, senelerdir ÖSS sınavları oldu bu memlekette. Ne oldu? Hep kendi adamlarla kazandırdılar. Hep şaibe, hep yolsuzluk. Sonra ne oldu? Bizim biraderler kavga etti. Ne oldu? Vefaati bölüşemediler. Vefaat ortaya girince Din kardeşliği o bitirdi. Ey Allah'ım! Ey arş-ı azimim Rabbi! Bu zalimlerin şu okunan sabah edanı hürmetine, bu zalimlerin hiçbir zalimin, geçmişteki zalimler, yarınki zalimler, bütün zamandaki ne kadar zalim varsa yaptıklarını, ettiklerini yanına kar koymasın. Çoluğundan, çocuğundan, torunundan bu mazlum milletin hakkını iliklerine kadar, tırnaklarına kadar söke, söke alsın. Allah yanınıza koymasın sizi. Allah bu milleti ayetle, hadisle kandıran, şirketler kuran, gazeteler açan, bankalar kuran, ondan sonra adına faizsiz bankacılık deyip, bir de ona fetva çıkarttıran, belamlara lanet etsin Siz Muhammed dininin yüz karasınız. Allah ben Seyyidim. Bilmem peygamberin soyundan geliyorum. Bilmem İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın torunuyum filan falan. falan Hucce'tul İslam'ım, ağayım, müftiyim, haciyim, hocayım deyip de deyip de zalimlere, hırsızlara, yolsuzluk yapanlara, ihaleye fesat karıştıranlara, milleti soyanlara yalakalık yapanlara, eylenlere susanlara hepsine lanet ettim. Allah bu belanlara lanet etsin. Her kim de bir insana, herhangi bir insan, dilinden, dininden, ırkından, ideolojisinden dolayı, haksızlık yapıyor zulmediyorsa Allah ona da lanet etsin. Hiç kimse kimse gibi düşünmek, kimse gibi iman etmek, inanmak zorunda değil. Herkes sağcı ister, herkes sağcı olsun. Efendime söyleyeyim. Solcu ister, herkes solcu olsun. İşte Atatürkçüler herkes Atatürkçü olsun. Efendim İslamcıder, herkes İslamcı olsun. Yok kardeşim böyle bir şey. Kimse Müslüman olacak, kimse illa Hristiyan olacak, kimse Yahudi olacak diye bir şey yok. İnsanlar istediği, istediği şekilde iman ederler, istediği şekilde taraflarını seçerler ama seçtikleri yer onları bağlar, onları sorumluluk kılar. Irak işgal edildi, Müslümanlar katledildi, ses çıkarmadın, ortaksın kardeşim. Amerikan piçiyle beraber sen de katliam yapmışsın. Sen de Müslümanların camisine kurşun sıkmışsın demek. Müslümanlara hiçbir zaman Kur'an'dan anlaşılan din öğretilmedi, anlatılmadı. Belamlar yani gerçek imamlar, gerçek din alimleri, gerçek şeyhler, evliyalar değil sahteleri, hiçbir zaman hak dini anlatmak istemedi. Bir yerde menfaatlerine dokunuyordur. Ya makamına dokunuyordur, ya maaşına dokunduğundan korkuyordur, vesaire vesaire. Sürüleceğinden korkuyor. Bir şey, bir şey söylesem beni buradan sürerler. Sürsünler kardeşim. Sürsünler, sürebilirler. Allah'ın Peygamberi aleyhissalatü vesselamın dinine inandığını söylüyorsun. Sürülmekten korkuyorsun. Allah'ın peygamberi Mekke'de Medine'ye sürgün oldu. Öldürülmekten korkuyorsun. Korkma. Cesaretin yoksa imanın yoktur. Ne diye ben müminim, Müslümanım, Muhammed'e iman ediyorum. Dünyanın en cesur insanlarından birine inanacak, korkak olacak. Bu olmaz böyle bir şey. Böyle bir din yok, böyle bir İslam yok sizin dininizi anladığınız dini emin olun serçelere yem diye atsanız serçeler yutmaz. Hani İsa Mesih Aleyhisselam diyor ya serçeler kadar imanınız olsa dağlar yerinden oynar. Bugün kim olursa olsun Herkes, din adına konuşan herkes, sen, ben, hepimiz sorumluyuz. İnsanlara eğer zalimler karşısında, eğer sömürenler, katledenler, ezenler karşısında boyun eğmeyi öğütlüyor isek, Allah'a yemin olsun Allah katında sorumluyuz. Allah'ın azabı hepsinden çetindir. Belamlara iman etmeyin. İmamlara iman edin. Çünkü her topluluk, her grup insan yaşamda kimi idol, örnek vesaire edinmişse ya da lideri kimse onun peşinde Allah'ın huzuruna gelecek. Ve... Allah azim buyurduğu gibi kardeşler. Ve taâvenu al-libir ve takva İyilikte ve takvada. Dikkat edin bakın. Ve taâvenu al-libir ve takva Ve la taâvenu al-ismi wal-udwa. Allah Azim-u koymuş. Ey Müslümanlar. Bir, bir, iyi, güzel olan şeyleri insanların kullanımına sunmak, yararlanmasına, çeşmeler, hastaneler, okullar yaptırın. Toplum merkezleri yaptırın. Hayır faaliyetlerinde, sokakta kalan çocuklara sahip çıkın. Hayır faaliyetleri yapmada birbirinizle yardımlaşın. Başka neyde yardım edin? Bu bir iyilik. Ve takva. Takvada da yardımlaşım. Şimdi diyecekler ki takvada nasıl yardımlaşacağız? Hadi takvanın edebiyatını yapanlar. Neymiş o takva? İnsanların katledilmesini engellemede. Bakın bir Roboski katliamı oldu ki, gerçekten Dersim katliamı gibi, Roboski katliamı gibi, Sivas katliamı gibi, işte bu Cumhuriyet tarihinde bir kara leke olarak daima anılacak bunlar. Kim ne derse desin. Sen edebiyat yok. Yap. Kemküm, bilmem. Şöyle sonuçta Dersim'de 50 bin Alevi katledildi mi? Edildi. Bitti işte. Bu senin tarihine kara olarak olarak geç, geçti kardeşim. Bunu sen silemezsin. Geçeceksin edebiyatı. Atatürk emir vermemiş de, bilmem şu şey yapmamış da. Ok yaydan çıkmış mı? Öldürdün mü? Şehit Seyit Rıza'yı öldürdün mü? Katlettin mi? Allah bunun ahını senden soracak. Kaçışın yok. اِنَّ azizun عَز۪يزٌ Allah azizdir, Seyyid Rıza bile olsa intikamını alır. İntikam alınır. 50.000 bin Alevi'yi katlet, ondan sonra sürgün et ve tartışmasını yaptı. O yapmadı, o emir vermedi, bilmem ne bilmem ne. Ne olursa olsun katliam yapıldı. Roboski bu yakınlarda ve 37 aydın yakılmıştı biliyorsunuz Sivas'ta. Neden? Alevi olduğu için. Bu memlekette alevi düşmanlığı var kardeşim. Ön yargı var. Senelerdir bu belamların işte Ali'yi sevenlere, Alevilere, Caferiyesine, Şiîsine, Şûî'ne, Buî'ne neyse farklı mezhepten olduğu için yakıştırmalar, ithamlar, ayrımcılık, zındıklıkla, sapıklıkla, şunla bunla suçlamalar senelerdir bu memlekette Aleviysen, Ermeniysen, bittin kardeşim. Kürtsen Bittin. Doğrudan ikinci sınıf vatandaştın. Hele Yahudiye, Hristiyanı hak getire. Maalesef bunlar insan gibi, insan onuruna, şerefine yakışan bir din anlayışı bu vatandaşa, bu insanlara, insanımıza, milletimize. Sünnesiyle Alevisiyle doğru düzgün bir din anlayışı aşılasalar idi böyle olur muydu? Sivas yaşanır mıydı? Ya da işte Dersim olur muydu? Roboski olur muydu? Alevi neymiş? Öldürün gitsin. Allah Alevileri siz katledesiniz diye yarattı. Rahat, rahat katledin. İki yüzlere iman etmeyin. Münafıklara iman etmeyin. Kafirlere inanmayın. Yezid sofrasında iftar eden sözde dedelere inanmayın. Alevi dedesiymiş cehennemin dibi. zalime boyun eğen İmam Hüseyin Aleyhisselatu vesselam. Yezi'din sarayının yolunu bilmiyor muydu? Bilmiyor muydu? Neden gidip Yezi'din sofrasına oturmadı? İmam Ali Aleyhisselatu vesselam bilmiyor muydu Muaviye'nin sarayını? Niye boyun eğmedi? onurunuzu ve şerefinizi koruyun. Onurun ve şerefin yoksa, cesaretin yoksa, imanın, imamın ve dinin yoktur. Ali ile yolunu ayır, ağzını alma. Muhammed ile yolunu ayır, Ehlibeyk ile yolunu ayır. Onurdan, şereften ve haysiyetten yoksun insanlar, Ali'nin, Muhammed'in, Ehl-i Beytin, Hasan'ın, Hüseyin'in sallallahu ve selam adını ağzına alamaz. 3-5 kuruş para alacak, biraz faydalanacak diye dinini satan belamlara inanmayan kardeşler, iman etmeyelim. Belamlardan imam olmaz, dede olmaz Hacı olmaz, hoca olmaz, şeyh olmaz, mürşit olmaz. Emin olun, Ali Şeriatı gibi, Ali Şeriatı gibi, Muhammed Abduh gibi, efendime söyleyeyim, bir takım bir şeylere inanmış, Hasan el Benna gibi, Seyit Kutup gibi namusuyla, şerefiyle o dava uğrunda ölmüşse bir insan kesinlikle Allah'ın ve Resulün razı olduğu bir insandır. Ama Allah peygamber deyip de din, iman deyip de han, hamam yaptırmışsa zengin olmuşsa, villaları, arsaları, havuzları olmuşsa o kimsenin dinine iman etmeyin. Peygamber aleyhissalatü vesselam zengin olmayı bilmiyor muydu? İmam Hüseyin aleyhisselam zengin olmayı bilmiyor muydu? İmam Ali aleyhisselam zengin olmayı bilmiyor muydu? Bilmiyor muydu trilyonluk camiler yaptırma, bilmiyor muydu trilyonluk saraylar yaptırmayı, trilyonluk camiler yaptırmayı bilmiyor muydu? Biliyordu. Ama ne oldu? İmam Hüseyin Aleyhisselatu vesselamın başını kestiren bu dindir. Allah uğruna feda olmuştur baş. Birilerine kalkıyor işte Peygamberi ehli sünnet olduğunu ya da ehli beyt olduğunu, peygamberi sevdiğini, Allah'a, Resulü sevdiğini söyleyip böyle şeyleri tenezzül ediyor. Ben nasıl iman edeyim o gibi kimselerin dinine, temizleri, gerçekten iman etmişleri tembih ediyorum. Sözümün hedefi belli, tenkidimin, eleştirimin hedefi belli. Zaten zalimi alkışlamamışsa, hırsıza boyuna eğmemişse, o kimseler alınmayacaktır. Üzerine alınmayacak. Niye alınsın ki? Alimin, dedenin, seyidin, hocanın, evliyanın, imamın gözünde şerefi kat ve kat yüksektir. Nezdimizde şerefleri, makamları kat kat yüksektir. Ama bunları istismar edenlerin gözümüzde zerre kadar değerleri yoktur. Allah'a ve Resul'e iman eden her mümin başımızın tacıdır. Ama hırsızı alkışlayan, zalimi Zalimi destekleyen, gözümüzde zerre kadar kıymeti yoktur. Sizin olsun dininiz. Dindarlığınız, takvanız sizin olsun. Caminiz, mescidiniz, derneğiniz, tarikatiniz, cemaatiniz sizin olsun. Ben sizin dininize inanmıyorum, iman etmiyorum. İçine zulüm bulaşmış. İçine talan bulaşmış, içine yalan bulaşmış, içine riya bulaşmış sahte takvanızı, tarikatınızı, cemaatinizi, dininizi kabul etmiyorum kardeşim. Reddediyorum. Sizin olsun. Nerede hakla batıl birbirine karışmış ise oradan Allah ve Resulü Aleyhisselatü vesselam çekilmiştir. Kimse kendini aldatmasın. Evet kardeşler, Kur'an meseleyi aslında çok güzel ifade etmiş. Bakın, elen tera ilaladin a'u tu nasibem min el kitab. Yüminone bilcitti ve ta'ut. Kendilerine kitaptan nasip verilmiş kimselere bakmıyor musun? Dikkatlice bir bak, bir incele bakın, bir dikk nazar dikkat ile bir bak. Utu nasiben minel kitabi. Kitaptan bir pay verilmiş. Allah seni şeyh yapmış, ne güzel? Dede yapmış, ne güzel? İmam yapmış a yapmış. Hujjatul İslam, Ayetullah, bilmem ne bu, Ne güzel. Zalimin karşısında durduğum müddetçe hak üzeresin. Maktulün, mazlumun yanında durduğum müddetçe hak üzeresin. Soyanın değil, soyulanın yanında durduğu müddetçe Hak üzeresin. Zalimin değil, mazlumun yanında durduğu müddetçe hak üzeresin. Ne güzel. Gerçekten Selman gibisin. Seyit olmasan da seyyidsin. Allah ve Resulünün yanında. Selman minna ehl-el beyt. Selman bizden ehl-i beyt'tendir. Neden? Selman durduğu yeri biliyor. Ama sen ne yaptın? Ben Alevi dedesiyim dedin. Alevileri hor gören, hakir gören, öldüren, katleden bir sofraya oturdun, yağlı pilavını yedin. Ben nasıl iman edeyim senin Aleviliğine? Nasıl inanayım kardeşim? Sünniyim dedin. Allah'ın Peygamberi Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın sünnetinden yanayım dedin sünnetin, bütün sünnet mazlumiyettir. Peygamber sünneti demek mazlumiyettir. Sünnete baktığımız zaman Peygamber sünnetine siretine baktığınız zaman Peygamber aleyhisselam zalimlerden karşı olmuştur. Zalimlerden yana olmamıştır. Zalimlere karşı olmuştur. E Ehli sünneti nereden? Ehli zimmet mi, Ehli Sünnet mi? Anlamı anlamıyorum. Anlaşılmıyor bu. Ehli Sünnetin deyip ehli zimmetten yana olmak. Batıl. Böyleyse o din anlayışına lanet olsun. Onun içerisinde Allah ve Resulü yok. Kardeşler, Allah bizi belamlardan ve belamlara tabi olanlardan Beri etsin. dinimizi, akidemizi berietsin. Her kim şehit Ali şeriati hakkında ileri geri konuşuyorsa Allah Ali şeriatinin eline insafına o kişiyi ahirette kıyamet gününde düşürsün, İmam Ali aleyhisselamı da onun aleyhine şahit yapsın. Elhamdülillahi Rabbi lalimi.